Alhamdulillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vessalamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma Baht evet. Geçen dersimizde en son e, Merfu hadisi Ve maktu hadisi Anlattık Ve dedi ki Merfu hadisle ilgili Özellikle bilmemiz gereken İki tür merfu hadis vardır Bir merfu sarihan Bir de merfu hükmen dedik. Sonra bunun kısımlarını da anlattık. Evet. Şimdi bugünkü dersimizde yeni bir konuya geçtik. Musnet ve muttasil hadis nedir? Yani dersimizin konusu da musnet ve muttasil hadis nedir? Şimdi e, normalde biz hemen hemen hangi konuyu anlatırsak anlatalım. Başında şöyle bir giriş yaptık. Değil mi? Dedi ki işte hadisin şu itibar ile kısımlara ayrılması. Daha sonra hadisi kısımlara ayırdık, anlattık. Açıkçası bu anlatacağımız konunun altına girebileceği bir başlık yok. Yani hani hadisin işte diyelim şu yönden ikiye ayrılması, müsned hadis, muttasır hadis falan böyle bir durum yok. Ne diyebiliriz sadece buna? Diyebiliriz ki isnat ile ilgili bazı bahisler. Tamam Yani hani normalde bazen insan veya daha önceki özellikle usulde dersimizi anlattıktan sonra öyle çok bir başlığın altına girebilecek bir konu yoksa ne diyoruz? Tevâcibe mutaallık olan meseleler. Mesela ve benzeri. Bunu da bir nevi öyle diyebiliriz yani. İsnada mutaallık olan bazı meseleler. İşte nedir? E, musnet hadis, muttasıl hadis, musselsel hadis ve benzeri. İşte ileride gelecek âli senet, nazil senet e, ve benzeri. Yeri geldikçe söyleriz. Bunlar hepsi şeyin konusudur. isnada taalluk eden bazı meselelerdir. Bugün işleyeceğimiz konu ise müsnet ve muttasıl hadis. Şimdi önce Chek muzo ohiyalam. Wal musnadu musnat. Qal al musannifur rahimahu Allah. Dia le. Wajal qal al nazimu rahimahu Allah. Wal musnadu musnat al muttasil al isnadi. Isnad muttasil olandir. Wal musnadul muttasil isnadi min rawihi rawisinden. Hatta al Mustafa fiqam bersallallahu alaihi wasallam. Kadar. Walam yabin kopamushir. Airlamamushir. Bana Nedir bahnenin kelime manası? Ayrı olmaktır, değil mi? Biz mesela ne diyoruz? Allahu Mustawwin Ala Arşihı ve Ba'inun Mihalqihi. Allah Arşına istiva etmiştir. Lakin hani ve Ba'inun Mihalqihi, lakin halkından da ayrıdır. Öyle değil mi? Allah Azze onlardan ayrıdır. O zaman e, nazmın manası ne oldu? Beytin manası estağfurullah. Ve müsnedu müsned hadis el muttasirul isnadi. İsnadi muttasil olandır. Yani isnadi bitişik olandır. Bu bitişiklik nasıldır? min rawihi ravisinden yani hadisi bize rivayet edenden hatta Mustafa Mustafaye ya kadar sallallahu aleyhi ve sellem kadar lem yebin kopukluğa uğramamıştır. Tamam? Bu neyin tarifi? Müsned hadisin tarifi. Tamam? Müsned'in lugat manası ne? Nasıl? Müsned'in lugat manası? Hah, isnad edilmiş olan. Öyle değil mi? Yani lügat manasıyla da aslında yakınlık ifade ediyor. Muttasil hadise gelelim. Muttasil hadis ne diyor ki? Wa ma o şey ki bi sem'i ile kullu ravin her ravinin işitmesi ile yettasil muttasıl oluyor. Isnaduhu'l Mustafa onun isnadı Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme kadar fel muttasıl o da muttasıldır. O zaman muttasılın tanımı neymiş? Muttasılın tanımı da e, her ravinin bir üzerindeki raviden işitmek suretiyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar dayandığı dayandırdığı daha doğrusu hadismiş. Şimdi oldu mu? Olmadı. İkisinin arasında ne fark kaldı? Öyle mi? Yani nazımın getirmiş olduğu iki nazma göre müsned hadiste, muttasıl hadiste aynı manaya geliyor. Bakın, bir tane sadece ibareler birbirinden değişti. İkisinin de özelliği ne? Raviden çıktıktan sonra herkes işiterekten onu tahkime dayandıracak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dayandıracak. Ondan dolayı İmam Beyhuni bu konuda eleştirilmiştir. Yani nazmını şerh eden alimler tarafından bu konuda eleştirilmiştir. Niye? Çünkü demişlerdir ki müsned hadis ile muttasıl hadisi peş peşe zikretti ama yapmış olduğu tanım müsned ile muttasılı birbirinden ayırmıyor. Öyle mi? Eğer bu ikisi ayrı, aynı şeyse niye ayrı ayrı zikretti? Eğer bu yüksek ayrı ayrı şeylerse niye aynı tanımla zikretti? Doğru mudur? Doğrudur. O zaman biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki muhakkik olan alimlerin yanında müsned ile muttasil arasında fark vardır. Tamam? Müsned hadis nedir? Müsned hadis aynı buradaki tanımda olduğu gibidir. Müsned hadis ma rufya ila Nabi sallallahu aleyhi ve sallama muttasila. Müsned hadisin tanımı budur. Tamam. Müstadd hadis nedir? Ma rufi'a ila'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem muttasilen. Yani müstadd hadisin özelliği peygamber aleyhissalatu vesselam'a kadar gidecek ve muttasıl olacak. Peki muttasıl hadis nedir? Muttasıl hadis. Ma salime min'l-inqita'i. Ma salime min'l-inqita'i. Şimdi ikisinin arasında ne fark oluştu? Söyleyecek olan var mı? Bu iki tanımın arasında ne tür bir fark oluştu? Biri ma rufi'a ilen nebiyyi muttasilen, biri ma selime minel inqita'i Farkı fark eden var mı? <gülüyor> Tanımdan farkı fark eden var mıdır? Fark şu, bak Farkı fark edebilmemiz için Neye bakmamız lazım? Tanımlara bakmamız lazım. Biz daha önce ne söylemiştik? İki şey söylemiştim. Demiştim bir, tanımın özelliği nedir? Cami olacak, mani olacak. İki, demiştim ki eski alimler bir tanım yaptıkları zaman tanımda getirdikleri her harfin, her kaydın bir manası vardır. Yani rastgele adam oturmuşdur müsnet hadisi talebelere anlatayım diye, müsnet hadise bir tanım getirmemişler. Eskiler yani muhakkik olanlar, öncekilerin yaptığı bütün tanımlara bakmışlar. Bütün o tanımlara yapılan eleştirilere bakmışlar, akabinde tanımlar çıkarmışlar ortaya. Doğal olarak da tanımlarının her birinin içindeki her bir harfin bile, her bir kaydın bir önemi var. Bak burada bir kayıt var. İkisinin de ortak noktası ne? Muttasir olması. <gülüyor> aynı mana değil mi? İkisinin manası aynı. Bak o zaman birleştikleri nokta neresi? İkisi de? Muttasir. Ayrıldıkları nokta neresi? Bunun şartı Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a kadar muttasır olacak. Bunda ise böyle bir kayıt yok. Yani mevkuf hadis de olabilir, maktu hadis de olabilir. Öyle değil mi? Ravi, sahabe sözünü aktarırken, sahabeye kadar hiç kopukluk yapmadan bunu bize rivayet etmişse bu nedir? Muttasırdır, müsünnet değildir. Çünkü müsünnet olabilmesi için kime dayanması lazım? Peygambere dayanması lazım. Mesela ahlak ilminde getirdiğimiz tabi'in sözleri genelde. Öyle değil mi? Raviy eğer bunu bize tam hiçbir şey olmadan, senette kopukluk olmadan bize bunu bize ulaştırmışsa, bunun adı nedir? Muttasıldır. Neden? Çünkü مَا سَلِمَ مِنَا الْاِنْقِطَعِ kurtulmuştur. Ne diyeceğiz biz buna? Maktuun مُتَصِلُونَ Değil mi? Ama bu, müsnet diyebilir mi biri buna? Lugat olarak diyebilir ama ıstılah olarak diyemez. Niye? Çünkü müsnet olabilmesi için مَا رُفِعَا اِلَا النَّبِيِّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم. Anlaşıldı. O zaman her müsned muttasıldır ama her muttasıl müsned değildir. Doğru bir kaydedir. Doğrudur. Her müsned isnadından selamet bulduğu için aynı zamanda nedir? Muttasıldır. Ama her muttasıl müsned olamaz. Niye? Çünkü anca peygamber ancak peygamber aracılığıyla selamla ulaştırılırsa olabilir zaten onun ismi de müsnettir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey? Anlamadıysanız bir daha anlatayım. Tamam. Sorusu olan var mı? Yok mudur? Bu üstte. Bu muhtasıl hadiste e, işte, peygamberden rivayet bulmuştur deyip de sahabeye kadar da ayarlandırılıyor bu şekilde mi? Yoksa... Bir daha almış? söyle anlamadım. Muhtasıl hadis diye mesela söylediğimiz hadiste rivayet geliyor, rivayette peygamberden şöyle buyurmuştur deyip de, ama. İstinad izleyicili sahabeye kadar gidiyorum mesela, ileri gitmiyor Bu şekilde yoksa sahibiz. Bunu anlatmıyoruz biz, çok farklı bir konu. Bak konumuz bizim şu, bir örnek olarak anlatalım. Şimdi hadis ilminde iki tür hadis var, tamam mı? En başta. Biri müsnet hadis, biri de muttasıl olan hadis, anlaşıldı. Müsnet hadis nedir? Müsnet hadis, hadisi bize rivayet eden adamın ta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar Hiç kopukluk olmadan hadisi bize ulaştırmastır. Hiç kopukluk olmadan, mesela Musta'lıhül hadis ilminde hiç kopukluk olmadan kelimesini kullandığımız anda otomatik yani bu ne manaya gelir? Her ravi'nin bir üstünden işitmesi anlamına gelir. Tamam? Her ravi'nin bir üstünden işitmesi anlamına gelir. Her ravi. Mesela örnek veriyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada olsa, tamam? Hadisi diyelim ki, bize kim rivayet ediyor? Hadisi size ben rivayet ediyorum. Kimin kanalıyla rivayet ediyorum? Böyle, aynen bu kanaldan işi Peygamberimize dayandırıyor. Tamam Hiç kopukluk olmayacak. Yani sen ağabeyden, ağabey ağabeyden, abi ağabeyden abi, vesaire böyle böyle en son sondaki abi diyecek ki, diyeceğim işte, falan ahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bize haber verdi ki mesela. Tamam Bak şimdi ne oldu? Söz Peygamber'e dayandı mı? Dayandı. Arada kopukluk var mı? Yok. Bunun adı nedir? Müsunnettir. Tamam mı? Muttasıl hadis nedir? Muttasıl hadis ise peygambere dayan, Peygamber'e dayanmasına gerek yok. Mesela sahabenin bir sözünü aktarıyoruz. Tamam Sahabenin bir sözünü. Örneğin ne gibi? Sahabe sözü, misal. Diyelim ki biz diyoruz ki ee, sahabe bize dedi ki mesela nedir? Şeyi aktaracağız. İşte Allah Azze ve Celle ayet-i kerime diyor ki işte o mümin kadınlar e, örtünsünler, zinetlerini açığa vurmasınlar. İlla mazahara minah. Tamam Sahabe bunu nasıl tefsir etmiş i̇bn Mesud? Demiş ki dış elbisedir. Yani mazâhara minhâ, bu kadının dışta giydiği çarşaf, pardis ve vesaire dış elbisedir. Tamam mı? Misal. Ben bunu sah mesela sahabe şu sırada otursun. Söz, sahabe sözü değil mi? Ne doğal olarak ismi bu mustanahül hadiste? Mevkuf. Sahabe sözü olduğu için mevkuf. Tamam. Bu mevkuf rivayeti senden, ondan, ondan, ondan ona dayandırdım. Zincirde hiçbir kopukluk yok. Ne oldu bu? Mutasil oldu. Anlaşıldı. Veya diyelim ki bu abi tabi'in olsun, işi tabi'inden rivayet edeceğiz. Getirdik, getirdik, getirdik. Ne oldu? Mutasıl oldu. Ama eğer bu hadis peygambere kadar dayanan bir hadis olsa ismi ne olur? Müslünet olur. Anlaşıldı yoksa? Sorunu doğru anladım değil mi? Tamam işte. Şimdi ikinci bir soru soralım. Diyelim ki bir hadisin müslünet olması veya mutasıl olması onun sahih olmasını gerektirir mi? değil mi? Ee, bir hadis muttasıl olabilir ama mevdu da olabilir. Bir hadis e, muttasıl olabilir ama ne olabilir? Münker de olabilir. Değil mi? Bir hadis muttasıl olabilir ama daif cidden de olabilir. Hayır, niye? Çünkü sadece ittisal bir hadisin sahih olabilmesi için bir tane şarttır. Hadisin sahih olabilmesi için öğrendiğimiz beş şartın birden bir araya gelmesi lazım. Öyle değil mi? Mesela çoğu uydurmacı, Kişi nasıl hadis uydurmuşlar? Bir hadis uydurmuş, sonra gitmiş aramış aramış, kendi dönemine kadar gene en sağlam senedi bulmuş, o senetle hadis uydurmuş. Öyle değil mi? O senetle ne yapmış? O senetle hadis e, uydurmuş. Yani yoksa uyduran adam da biliyor bu hadiseyi hadis alimleri alacak, kontrol edecek. Bu adamlar ravileri tek tek kendi babalarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Öyle değil mi? E, ne yapmışlar onun için? Adam bakmış kendi dönemine kadar ulaşan isnatlara, büyük hadis alimlerinin kullandığı isnatlara bakmış. Bir tanesini almış getirmiş fana falan falan falandan falan falandan haber verdi ki Peygamber böyle dedi e, demiş mesela uydurma hadisi böyle diyor. bak senet muttasil bir had senet öyle mi ama ne değil e, sahih değil yani müsnet veya da muttasil olmak hadisi sahih yapmak için ne değildir kafi değildir sorusu olan var mı yok. مُسَلْسَلٌ قُلْ مَا عَلَى وَصْفٍ اَتَى مِثْلُ أَمَا وَاللّٰهِ أَنْبَأَنِ الْفَتَى كَذَاكَ قَدْ حَدَّثَنِيهِ قَائِمَا اَوْ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَنِي تَبَسَّمَا Şimdi ikinci olarak bize anlattığı konu nedir? Müselsel olan hadistir. Tamam mı? Müselsel olan hadistir. Müselsel hadist de hakeza isnadın vahislerinden olan bir vahistir. Müselsel hadis nedir? Müselsel hadislerin tanımı Burada bir tanım buradan çıkmaz. Çünkü burada biraz şiir gözetilmiş. Müselsel hadisin tanımı şudur. Ravilerin veya u da rivayetin belli bir hal üzerine bize ulaşmasıdır. Tamam? Ravilerin veya u da rivayetin belli bir hal ile bize ulaştırılmasıdır. Tamam? Ne demek bu? Şu demek. Müselsel hadis. Mesela diyelim ki ben peygamber aleyhisselam'dan bir hadis rivayet ediyorum. Diyorum ki peygamber Bana hadisi rivayet ederken ellerini birbirine geçirdi. Yani şu şekilde teşbik dediğimiz şey var ya fıkıhta anlattığımız. Ellerini şebbeke beyne yadayhi ellerini birbirine geçirdi. Sonra bana dedi ki keza keza keza keza. Tamam? Ben şimdi bu hadisi Enes Habe'ye rivayet ediyorum. Ellerimi birbirine geçiriyorum. Diyorum ki sahabeyim ben. Diyorum ki bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini birbirine geçirdi. Ben de sana geçiriyorum. Gösteriyorum ellerimi. Sen bakıyorsun. Sen de diyelim abiye hadisi. Yani قَتَبَوْتَّابِعِنَا حَدِسٍ-i rivayet edeceksin. Sen ellerini birbirine geçiriyorsun. Diyorsun ki bana peygamber ellerini böyle geçirdi birbirine ve hadis rivayet etti. Bu ta bize ulaşıncaya kadar bu şekilde gidiyor. Şimdi ne oldu? Raviler tek bir sıfat üzerine bize hadis rivayet etti. Musselselin kelime manası ne? Zincir. Öyle değil mi? Yani zincirlenmiş olan, birbirine bağlanmış olan demek. Öyle mi? Bak tek bir hal üzerine hadis bize ne oldu? Hadis bize nakrolundu. Veyahut da sahabe diyor ki peygamber bu hadisi bize ayaktayken rivayet etti o da ayağıya kalkıyor mesela hadisi rivayet ediyor. Ondan duyan da mesela bir mecliste ders anlatırken veya hadis, onlara hadis rivayet ederken ayağıya kalkıyor diyor ki mesela işte, Ebu Hureyre bana bu hadisi ayaktayken kaimen rivayet etti ben de size kaimen rivayet ediyorum diyor mesela. Veyahut da tebessüm Ebu Hureyre diyor Peygamberimiz Hadisli rivayet ediyor, diyor güldü ta ki azı dişleri görününceye kadar o da gülüyor. Ya aslında gülesi yok, ortada gülülecek bir şey de yok. Tamam mı? Ebu Hureyre, burada ne yapıyor? Ebu Hureyre peygamberi taklit ediyor. O Ebu Hureyre'yi taklit ediyor. İşte diyelim ki misal e, tabe'in Ebu Hureyre'ye bakıyor, Ebu Hureyre'yi taklit ediyor. Ta hadis bize ulaşıncaya kadar, senetle bize gelinceye kadar tüm alimler o hadisi güler ondan sonra rivayet ediyor. Buna ne diyoruz? Müselsel hadis diyoruz. Niye? Çünkü belli bir sıfat üzerine Hadis bize ne yapmış? Hadis bize ulaşmış. Şimdi metnimizi anlam verelim. Ee, daha rahat anlaştır. مُسَلْسَلٌ Muselseldir. قُل De ki مَا o şeydir ki ala وَصْفٍ Vasıf üzerine eta Geldi. Yani de ki müselsel öyle bir şeydir ki bir vasıf üzerine geldi. Nedir o vasıf? Mislu, Şunun gibidir. Yani misali اَمَا وَاللّٰهِ اَنْبَأَنِ الْفَتَةِ Vallahi enba'ani al-fata. Allah yemin olsun ki feta bana haber verdi. Tamam? Mesela ben sana diyor diyorum ki hadisi rivayet ederken vallahi enba'ani al-fata ve qala enba'ani fulan ve qala enba'ani yani bana haber. Sen de ona şey yaparken diyorsun. Vallahi enba'ani al-fata yani gencin biri bana hadisi rivayet etti vallahi vesaire devam ediyor. Bak Belli bir sıfat üzerine geldi. Sıfat ne? Vallahi enba'ani fata Bu ravinin değil, rivayetin sıfatıdır. Öyle değil mi? Bu ravinin değil, bu rivayetin kendi sıfatıdır. Tamam mı? Ve o da "keza ke" yine bunun gibidir. Ne? "Kat haddathani qa'ima." Kat muhakkak ki bana haber verdi, benimle konuştu, tahdis etti. "Hi" o hadisi qa'ima ayakta iken. Tamam? "Ev ba'da en haddathani tabassama." veya ba bana tebessüm ettikten sonra ne yaptı? Tebessüm ettikten sonra bu hadisi haber verdi. Bu nedir? Bu müsalsel hadisin şeydeki e metindeki anlamıdır. Metni anlamayan var mı? Nazım-ı beyti anlamayan var mı? Yok. Tamam. Şimdi müsalsel hadis üç kısımdır. Tamam? Yani müsalsel hadis aslında tek bir tek bir kısımdır aslı. Yani önce onu söyleyeyim de ya, bu taksim o ilmi taksimlerden değildir. Konu daha iyi anlaşılsın diye alimlerin talebe için yapmış olduğu taksimattandır. Yoksa hani böyle ilmi, gerekli olan taksimatlardan değildir. Muselsel hadis de şudur. Rivayetin veya râvinin belli bir vasıfı üzerine bize ulaşmasıdır. Tamam? Zaten çok da açık bir şekilde beyitten de anlaşılıyor. Doğru. Ama alimler güzel bir şekilde anlaşılsın diye demişler ki, Muselsel hadis üç kısımdır. Tamam? Muselsel hadis üç kısımdır. Bir. Muselselun bi ahval-i ruwat. Müntasıl bi ahval ruwat. Ravilerin hali ile tesessül eden hadistir. Bu birinci kısım. Tamam? Ne demek bu? Bunu söylediklerinde kastettikleri şey şu. Yani hadis ravinin bir hali ile bize gelmiştir. Gülmesi, tebessüm etmesi, ayakta durması, elini birbirine bağlaması vesaire. Tamam? Buna örnek nedir? Buna örnek şudur. Mesela Peygamberimiz muazaza ne diyor? Ya Muaz inni uhibbuka. Ben seni seviyorum. Fe tada'anna dubra kull salatin. Hiçbir namazın arkasında şu sözleri terk etme. Bırakma. E Allahumma ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetike. Ey Allah'ım beni senin ibadetinde, zikrinde ve şükründe güzel bir şekilde yapmam için bana yardımcı ol. Tamam mı? Muaz bunu karşı taraftakine rivayet edince ne diyor? Ey fulan, inni uhibbuke. Tamam? Ben seni seviyorum. Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "İnni uhibbuke ya Muaz, fe la tad'anna dubra." Sahabeye bunu naklederken tabi'a ya, ve tabi'in bunu tebeu tabi'ine naklederken ne diyor? Ya fulan, inni uhibbuke. Evet. Bak burada ne oldu? Peygamberin Muaz'a söylediği "inni uhibbuke" sözü Tes teselsül ettiği, Ta ne zamana kadar bize ulaşıncaya kadar. Alimler buna ne demişlerse i̇şte Muhsel <gülüyor> serum <gülüyor> bi ahvali erwat. Veyahut da mesela belki e, biliyorsunuz İmam Müslim'in sahihinde Ebu Hüreyre'nin aktardığı şey hadisi vardır. Yeryüzünün yaratılmasıyla ilgili hadis vardır. İşte Allah cumartesi günü şunları yarattı, pazar günü bunları yarattı, pazartesi bu ta cuma günü de Adem'i yarattı. Yani yaratılış hadisi diye yaratılışın günlerini anlatıyor. Ebuureyre hadisi biz rivayet ederken diyor ki: Şebbeke bi yedi Ebu'l-Kasım. Yani Peygamberimiz Ebuureyre'nin ellerini tutmuş, birbirine geçirmiş. Ondan sonra ona Allahu Teala'nın yaratılışı nasıl yaptığını anlatmış. Tamam? Ebuureyre kendi yapmıyor buna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebuureyre'nin elini alıyor, birbirine kenetliyor. Şu şekilde teşbihlediğimiz şeyi yapıyor. Sonra ne diyor? Ey Ebuureyre diyor, Allahu Teala şöyle şöyle yarattı cuma günü de Adem'i yarattı. Diye. Ebu Huraira da bu hadisi tabinler rivayet ederken tabinlerini tutuyor, birbirine geçiriyor. Diyor Şebbekebiye diye Abu al-Qasim. Ve قال إن الله خلق الأرض وسائر. de aynasını başkasına anlatırken ellerini tutuyor birbirine geçiyor. Bak bu ne oldu? Burada fiil yani ravi'nin fiili tesesül ettiği. Tamam? Başka mesela buna hem fiil hem söze örnek verelim. Hem fiil hem söz. Nasıl tesesül eder? Peygamberimiz diyor ki Enes rivayet ediyor Diyor La yecidul abdu La yecidul abdu halavetel imani Hatta yu'mine bil kaderi khayrihi ve şerrihi Ve huluvihi ve murrihi Kul Kaderin hayrına, şerrine, acısına, tadısına İman etmedikçe İmanın tadını alamaz Sonra diyor ki Enes Kabada Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ve kal Ana u'minu bil kaderi khayrihi ve şerrihi ve duluhu ve murruhu. Peygamberimiz elini tuttu. Tamam kendi elini tutuyor ve diyor ki ben kadere hayrına şerrine iman ediyorum diye. Bu Enes bunu bu şekilde Enes de rivayet ederken rivayet ettikten sonra o da kendi elini tutuyor. Diyor ve ene uminu bil kadri hayrihi ve şerrih diye. Ravi raviye ravi. bak burada hem iki şey tesessül etti. Değil mi? Birincisi ravinin fiili, ikincisi ravinin söz. Anlaşıldı mı? Bu birinci kısım. Musel selun bi ahvali arruvat 2 Musel selun bi sıfat arruvat Musel selun bi sıfat arruvat Burada ravilerin bir sıfatı teselsül eder Mesela örnek veriyorum Diyelim ki bize Ee, bir hadis rivayet olunsun, bir hadis sen çık o aradan, aradan çıkma çıkma misal, ağabeyi çıkaralım aradan, tamam, üç tane abi kalsın yan yana, güzel. Şimdi ben hadisi bunlardan peygamberimize dayandırıyorum, diyorum ki bana A, adı Yamanlı A bana haber verdik, tamam, o da dedi ki bana adıyamanlı B haber verdik, O da dedi ki bana Adıyamanlı C haber verdi ki bak üç tane Adıyamanlı bir araya geldi. Tamam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dediğimizde misal olaraktan ne oldu bak burada tesessür eden şey ne? Ravilerin bir sıfatı. O da ne? O da Adıyamanlı olmaları. Anlaşıldı? Ravilerin ama bunu tabii misal anlaşılsın diye söyledim. Mesela ne olabilir bu? Dmeşkiler, Şamlılar, Hicazlılar, mesela imamlar Örnek veriyorum diyelim bir hadis var senedinde hep fıkıhçılar var. Mesela bir hadis var senedinde hep demeşkiler var, Şamlılar var. Bir hadis var senedinde hep icazlılar var. Mesela ne diyoruz biz buna? ''Müselsel bi sıfat-ı ruva'' ''Demeşkî yönleri veya ravilerin hepsinin isminin başında Muhammed var. Misal Muhammed İbni Abdullah, Muhammed İbni Abdurrahman, Muhammed İbni Selim, Muhammed İbni falan filan. Ne oldu şimdi? Bak bütün hepsinin isminde Muhammed var. Ravilerin bir sıfatı yani isimlerinin Muhammed olması tesessül etmiş oldu. Tamam mı? مُسَلْسَلُونَ بِسِفَاتِ الْرِوَوَاتِ oldu. Üçüncüsü ise مُسَلْسَلُونَ بِسِفَاتِ الْرِوَيَةِ Bak burada Ravii ile alakası çıktı. Ne ile alakası var burada? Rivayetin bizzat kendine. Şimdi inşallah ileride anlatacağız. Gerçi bu kitapta yok. Bir daha Allah nasip eder bir sonra okuyacağımız sıradaki kitabı okuyabilirsek, orada işleyeceğiz. Râviler bize hadisleri aktarırken bazı lafızlar kullanıyorlar. Belki senet okurken dikkatinizi çekmiştir. Kimisi der ki, سَمِعْتُ İşittim. Kimisi der, حَدَّسَنِ Kimisi der, أَنْبَأَنِ Kimisi der, أَخْبَرَنِ Kimisi der, أَنْ Kimisi der, نَا Kim ve yani her ravi hadisi bize aktarırken değil mi veya bir üstünden hadisi bize aktarırken farklı bir lafız kullanır öyle mi farklı bir lafız ve bu lafızların değişmesiyle hadisin kuvveti de değişir tamam bunu dediğim gibi inşallah bir sonraki şeyimiz gelirse mesela sema <gülüyor> tuvahdeseni bir hadisin en kuvvetli olduğu hadis çünkü hiç şüphe yok ki ravi ya duymuştur eğer sıkı olan bir ravi ise bizzat kulağıyla duymuştur. Bizzat ne yapmıştır? Karşı taraf onu anlatırlar. Ama an dese şüphe var, öyle mi? An fulan falandan haber mi verdi, Yazımı yazdı, dişittin mi, duydun mu, bir başkasından mı aldın belli değil, öyle değil mi? Ama semi'tu dediğinde, haddeseni dediğinde sıkı olan bir ravi böyle bir problem ortadan kalkar. Düşünün bir senet hepsi yukarıdan yukarıya doğru şey yapıyor, semi'tu an fulan, semi'tu atâ peygambere kadar semi'tu. Bu ne olmuş oldu? Bak rivayetin bir sıfatı tesessül etti. Tamam Çünkü genelde şöyle oluyor, ben diyorum ki اَخْبَرَن۪ي a O diyor ki سَمِعْتُ b O diyor اَنْبَأَن۪ي c Mesela bu şekil gidiyor. Yani Herkes aynı lafzı kullanacak diye bir kaide yok. Duruma göre şey değişiyor. Ee, biri mesela ben bundan işitmişim, o ondan yazı yoluyla almış. Şimdi ben سَمِعْتُ diyorum, o da سَمِعْتُ diyebilir mi? Diyemez, اَنْبَأَن۪ي diyecek mecbur. Öyle değil mi? Yazı olduğunu ifade etmek için Gelecek işte bunlar. Hani her biri neye delilet ediyor? Yani ben ne diyecek diye yani meşhur. O ona ne diyecek bu sefer? O diyelim ondan şey yoluyla almış. Misal, mu muhadese, müşafiha yoluyla ders yani biz bizzat ona değil genel olarak e şey yapmış, adam anlatmış. Haddeseni diyecek veya haddesena diyecek. Yani tek başına değil bir mecmuayla beraber dersi dinlemiş, hadis dersini. Haddesena diyecek. Öyle de bak değişti. Ama bir de şöyle bir senet düşünün. Semi'atu, semi'atu, semi'atu, semi'atu ta Peygamber'e kadar giderse bu ne oldu? مُسَلْسَلٌ بِسْصَفَاتِ rivayet, Rivayetin sıfatıyla müselsel oldu. Anlaşılmayan bir şey? Sormak istediğimiz bir şey? Yok. Peki müselsel hadisen faidesi ne? Yani alimler bu müselsel hadisi niye e, Mustafa'nın hadis ilminde incelemişler ki? Alimler bir konuyu mustarip bir hadise koymuşlarsa mutlaka bir faydasının olması lazım, değil mi? Kitap sayfası doldurmak için kimse konu koymaz bir ilme. Bunun faydası ne olabilir? Var mı aklınıza bir fikir gel? Bunun iki tane faydası olabilir. Bir, faydası iki tanedir. Bir, Peygamber'e, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit. <gülüyor> Bu tabi kısma. Hepsinde değil bir kısmında var. 2. İnkita olmaması ve mutmainlik. Tamam. Şimdi niye diyeceksiniz bu böyle? Şundan dolayı. Mesela diyelim ki ben misal, konu anlaşılsın diye. Sizin bir iş yeriniz var. Örneğin. Sabah iş yerine geldiniz, işçinize dediniz ki dükkânı kaçta açtın? Size dedi ki sekizde açtım. Yani belki saat sekiz buçukta açmıştır, sekiz diyordur. Değil mi? İnsan düşünür, işçi sonuçta. Yani eğer bir de Müslüman güvenilir değilse insan düşünür. Ama diyelim size dedi ki saat sekizi yedi geçe açtım. Sekizi yedi dakika geçiyordu, abi dükkânı açtım dese, bu inandırıcı geliyor insana. Detay var ya işin içinde. Sekizi yedi geçe. Hani yalan payı şey olmuyor, e, görünmüyor. Şimdi bir şeyde detay zikredildi mi? Karşıdakine daha çok güven verir. Tamam mı? Bir şeyde detay zikredildi mi? Mesela diyelim ben şimdi desem ki bir öğrenciye derse kaç kere tekrar ettin? Desek ki 20 defa. Yani düz sayı olduğu için hani biraz da güvenilmeyen bir öğrenci şey edersin belki 10 defa falan yapmıştır 20 diyordur. Tabii güvenilmeyen bir öğrenciyse hepinizi tenzi ederim bundan. Ama diyelim ki mesela dese ki 18 kere şey yaptım. Ee, tekrar ettim, <gülüyor> detay olduğu için işin içinde insan düşünmez geri kalan kısmı. Hadis de böyle. Mesela Râvî diyor ki ben falandan işittim. سَمِعْتُهُ <gülüyor> سَمِعْتُهُ Yani düşünürsün. اما سَمِعْتُهُ qaimen. O da bak bir detay zikrediyor size. Ayağıya, ayaktayken onu işittim. Gülerken onu işittim, öyle mi? Bu ne veriyor insana? Hem inkıta olmadığını gösterir. Çünkü Râvî bir üstünü hâliyle beraber zikrediyor. Hem de insana biraz şey veriyor, mutmainlik veriyor. Eğer hadis bir de merfuzsa zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i taklidde bir şey yaparken ona olan sevgiden, ona ona bağlılıktan, ona olan teslimiyetten dolayı bir de nedir? Taklid söz konusudur. Anlaşıldı. Peki soru, müselsel hadis sahih olması gerekir mi? Gerekmez. Ravilerin sağlam olması lazım müselsel. Yani müselselin içerisindeki ravilerin sağlam. Olması lazım ki, müselsel hadis sahih olsun. Yoksa her müselsel sahih değildir. Hatta bazı âlimler demişler ki, çok az müselsel hadis sahih olmuştur. Tamam? Çok az müselsel hadis sahih olmuştur. Çok müselsel nedir? Çok müselsel zayıf hadistir. Anlaşılmayan bir şey anladık mı? Sorusu olan var mı müselsel alakalı? Burada eksik sayfa mı geldiğiniz yani var? Arkasında da var öyle mi? Şimdi on ikinci 12 On ikinci beyt Azizun merviyyun İthneyni ev felaseh Meşhurun merviyyun Fevqamâ felaseh Demiş Burada bize neyi anlatıyor? Nereye geçtik şimdi biz şu anda? Şu anda biz geçtiğimiz konu nedir? Geçtiğimiz konu şu. Normalde hadisin bize ulaşma yolları itibar edilerek kısımlara ayrılması. Öyle mi? Neydi kısımları? Mütevatir ve ahad değil mi? Biz mesela diyelim ki hadisi farklı itibarlarla farklı taksimatlara gittik. Doğru mudur? Bir tane taksimatımız da neydi? Bir tane taksimatımız da şuydu. Dedi ki biz hadisi her şeyi bir kenara bırakırız. Hadis bize nasıl ulaşmış? Hangi yollardan ulaşmış? Kaç kişi rivayet etmiş? Kaç ayrı yoldan bize gelmiş? Buna bakarız ve hadisi kısımlara ayırırız. Dedi ki bir, mütevâtir hadis. Mütevâtir hadis nedir? Başka? Mütevatir hadis nedir? Mütevatir hadis. Bu rivayetisi bir şey olacak mı ilim ifade edecek? 1. Yalan üzerine toplanması mümkün olmayan bir topluluğun, çokluğun bize bu hadisi rivayet etmesi. 2. Bu çokluk senedinin hiçbir yerinde azalmayacak. 3. Rivayet etmiş oldukları hadis hisse dayalı olacak. 4. İlim ifade edecek. Tamam mı? Tabi bak bu söylediklerimizi bu şekilde kafanıza yazın inşallah. Bu son şart için özellikle bunun çok ciddi bir tafsilatı var. Yani ehl-i sünnetle bidat tayfelerinin arasındaki en büyük e, akidedeki problemlerin sebeplerinden bir tanesi de budur. Yani bu son şart. Hangi hadis ilim ifade eder, hangi hadis ilim ifade etmez. Hani haber-i hadzan ifade eder, Ondan dolayı biz İtikad'da onu hüccet olarak kullanmayız diyenler var ya, İtikad'ın yarısını ziru zevber edenler, dayanakları burası işte. Yani bu mütevatil Ahad hadisle alakalı bab. Bu tabi konusu burası olmadığı için burada anlatmayacağız. Yeri geldiğinde anlatacağız. Ama nedir? Bu dördüncü şart, üzerinde çok fazla kelam olan bir şarttır, tamam? İkincisi ise Ahad'tır. Ahad nedir? Ahad hadisin tanımı. مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوتَتْ تَوَاتُر tevatür. tevatür şartlarını kendinde toplamayan her hadise biz ne diyoruz? Ahad hadis diyoruz. Tamam mı? O zaman buradan neyi anlıyoruz? Bazı cahillerin zannettiği gibi ahad hadis tek bir tane ravi'nin rivayet etmiş olduğu hadis değil. Tamam mı? Yani bunu şöyle İslam tarihinde bazı alimler bu manada kullanmışlar. Mesela İmam Şafii gibi bu ayrı. Ama ustalahül hadis ilminde alimlerin kastettikleri ahad hadis diye veyahut da itikat ilminde alimlerin kastettikleri ahad hadis diye nedir? mütevatirin dışında kalan her türlü hadistir, tamam mı? mütevatirin dışında kalan her türlü hadistir, anlaşıldı. Şimdi mütevatir hadisi anlattık biz öyle değil mi? Anlattık. Peki meşhur hadis nedir? Evet estağfurullah, ahad, haber nedir? Şimdi o zaman biz şöyle diyebiliriz, bize hadis gelirken biz hadisi iki kısma ayırırız, tamam mı? Hafiz ibn Hajjaj diyor ki: "İmma en yekuna lehu turuqun." İmma onun yolları vardır. Bila adedin muayyene. Yani hiçbir şey yoktur. Nedir adı? E, haddi yoktur. Hani çokluk. Burada neyi kastediyor? Tüm mütevatir kastediyor. "Aw e, ma'a hasrin bima fawqa al-isnin." Tamam? Ve yut'a yolları sayılır. O zaman bize bir hadis geldiğinde hadise ne deriz? Bila turukin, e, bila e, bi turukin bila adedin muayyene bila adadin muayyen. Yani muayyen bir adedi yoktur. Gaye burada nedir? Çokluktur. Buna ne diyoruz? Tevatür diyoruz. Tamam? Veya lahu turuqun mahsuratum. Onun sayılı yolları vardır. Anlaşıldı? Buna da ne diyoruz? Ahad diyoruz. Tamam? Niye? Çünkü sonra ahadı üç kısma ayırıyoruz. Diyoruz ki ahad bir meşhur hadis 2 Aziz hadis 3 Garib ve Utfet hadis tamam Garib hadis Şunu biz burada beyitte var olan şey nedir? Beyitte bize gelen şey meşhurla azizdir. Garip nerede peki? Garip metinde var. Wal murselu minhu sahabiyun saqat ve kul garibun marawa ra'in fakat Ama bu ne oldu? Olmadı. Keşke ikisini peş peşe zikretmiş olsaydı. Öyle değil mi? Keşke ikisini peş peşe zikretmiş olsaydı daha uygun olurdu. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Diyiz ki hadis bize gelme yollarıyla iki kısma ayrılır. Eğer yollarının sayısı belli değilse yani çoksa, bile adedin muayyense nedir? Mütevatiddir. Eğer lehuturukun mahsûre ise ahad haberdir. Sonra ahad haber kendi arasında kaça ayrılır? Üç ayrılır, tamam Bugün bizim işleyeceğimiz şey ne? Meşhur. Veyahut da işleyelim, işlemeyelim. <gülüyor> Onu soralım da, yani biz gidiyoruz böyle hızlı hızlı, işleyelim mi meşhur hadisi? Nasıl? Duralım mı? Tamam. O zaman girişimizi yaptıktan sonra diyelim ki, meşhur hadiste kalalım, bir dahaki dersimizde meşhur hadisten başlayalım inşallah. İnşallah. Sorusu olan var mı buraya kadar olan kısımda? Sorusu olan? Yok. واخر دعوانا ان